Osmanlı tarihi için Yeniçerilik başlı başına bir müessesedir ve Yeniçeriler olmadan bir Osmanlı'yı izah etmek de mümkün değildir. Gel gelelim Yeniçeriler tarihi aynı zamanda bir devrimler ve ihtilaller de tarihidir. Bir darbeler tarihidir ve Yeniçeriler tarih boyunca daha Fatih Sultan Mehmet zamanından başlayarak 20 defa ihtilal çıkarmışlardır İstanbul'da. Kan gövdeyi götürmüş, zaman zaman açlık, sıkıntılar, felaketler üst üste gelmiş. O kadar ki halk gelinlerini, kızlarını, eşlerini, çocuklarını mahzenlerde gizleyecek kadar yeniçerilerden korkar hale gelmişlerdir. Tabi her zaman böyle midir? Asla. Yeniçeriler aynı zamanda bu devletin şanlı şöhretli askerleridir ve hizmetleri ayyuka çıkacak kadar da imrenilecek adamlardır. İyisiyle kötüsüyle bir Yeniçerilik var ve çerilerin sonu 2. mahmutla gelmiştir. Biliyorsunuz buna 20. ihtilallerine Vakka-i Hayriye denir. Vakka-i Hayriye denilmesinin sebebi ilk defa hep Yeniçerilerin yaptığı ihtilali bu sefer Padişah Yeniçerilere karşı yapmıştır. Biz ona üstelik de Gavur Padişah diye tarihlerimizde atlatmışız. Halbuki adamın yaptıkları 2. Mahmut'un yaptıkları vaki-i hayriye ile vak i şerriye bakış açısına göre arasında bu ülkenin, bu devletin modernleşmesi, yenilenmesi ve yenileşmesi anlamına da gelmektedir. Efendim, Yeniçerilerin bu isyanında Kecizade İzzetmolla şöyle bir dörtlük söyler. Tecemmü eyleyip meydanı lahma edip küfranı nimet bir nice bağı koyup kaldırmada ikide bir de kazan devrildi söndürdü ocağı. Kazan devrildi, söndürdü ocağı ifadesi halk arasında da çok meşhurdur. Kazanın devrilmesi Yeniçeri isyanını anlatır. Kazan Hacıbektaş kazanıdır. Devrilince ocağı söndürür. Ocak Yeniçeri ocağıdır. Dolayısıyla o dualı o başlangıçtan itibaren Hacıbektaş duasıyla kurmuş olan ocak Keçezade İzzet Molla'nın ifadesiyle İkide bir de kazanı kaldırıp kondurmaktan dolayı devrildi ve ocağı söndürdü anlamına geliyor. İşte o ihtilalin çıkış sebepleri arasında hoşafın yağı kesildi diye bir tabir vardır. Bugün dahi halk arasında hoşafın yağı kesildi denir. Efendim vaktiyle Yeniçeri Ocağı'nda kazanın etlerini dağıtan, pilavlarını dağıtan, çorbalarını dağıtan kişi en sonunda da hoşafı dağıtırmış. Tabii çorba ve etliler yemeğinden çıkıp Kepçe hoşafın içerisine girince hoşafın üzerinde bir yağ tabakası oluşmaya başlamış. Böyle böyle gitmiş. Günlerden birinde yeniçeri ağalarından birisi de demiş ki, efendi aşçıya bundan böyle şu taze kepçe ile yeni kepçe ile hoşafı doldur yağlar karışmasın. Bu sefer adam denileni yapmış ve taze hoşaflar taze etler ayrı ayrı gitmeye başlayınca yeniçeri hoşafın üzerinde yağ görmeyince. Hoşafın yağını kestiler, bu devlet böyle bir devlet diye kendisince bahane bulup hoşafın yağı kesildi bahanesiyle kazan kaldırmaya kadar işi vardırmış. Bugün dahi biz olmayacak şeyler için hiç bilmediği konularda ahkam kesip hiç bilmediği şekilde birilerini suçlayanlar için hoşafın yağı kesildi deriz.